biz senin Resulüne ve O'na indirdiğin kelamına iman ettik. Artık bizi, vahyini ve Resulünü tanıyan şahitlerle beraber yaz. Zaten biz, Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber cennete koymasını umarken niçin Allah'a ve bize gelen Hakk'a iman etmeyelim? Bu söylediklerinden dolayı Allah onları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatı işte budur. Resulümüzü inkar edip, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da cehennemliklerdir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın size helal kıldığı, Güzel ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve sakın Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyerek haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Artık Allah'ın sizi helal ve temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Allah sizi kasıtsız, alışkanlıkla düşünmeden ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Lakin düşünerek yaptığınız ve sizi bağlayan yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun kefareti de ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on yoksulu doyurmak veya onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Fakat kim bunları bulamazsa üç gün oruç tutar. Yemin ettiğiniz ve sonra onu bozduğunuz takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi muhafaza edip gereğini yerine getirin. İşte Allah size umulur ki şükredersiniz diye ayetleri böyle açıklar. Ey iman ettiğini iddia edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler kumar, dikili taşlar olan putlara tapmak, fal ve şans okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Öyleyse bunlardan kaçının ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan hayatı yaşarken Allah'ın huzurunda durmaya çalışmaktan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Buna rağmen itaatten yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere haram kılınmadan önce bu sayılanları tattıklarından dolayı bir günah yoktur. Onlar ki önce akıllarıyla takva sahibi olup kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışanlar ve iman edip salih ameller işleyenler sonra Allah'tan bir hidayetçiyle takva sahibi olup kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışanlar ve iman edenler sonra da her zerresiyle takva sahibi olup kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışanlar ve güzellik yapanlardır. Çünkü Allah muhsinleri güzellik yapıp güzel olanları sever. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilip ortaya çıkarması için ihramlıyken yasaklandığınız ellerinizin ve mızraklarınızın kolaylıkla erişebileceği av hayvanlarından bir şeyle mutlaka sizi imtihan eder. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici, iç yakan bir azap vardır. Ey iman ettiğini iddia edenler, siz ihramlıyken Karada yaşayan av hayvanlarını öldürmeyin. İçinizden kim ihramlıyken onu kasten öldürürse, ona öldürdüğü hayvanın dengi bir kurbanlık ceza vardır. Kâbe'ye varacak bir kurban olmak üzere, bu kurbanın öldürülen hayvanın dengi olduğuna ise, içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder. Yahut bu avlanmanın cezası, yoksulları doyurmak suretiyle kefaret, yahut da buna karşılık oruç tutmaktır. Ta ki kişi yaptığı yanlış işinin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişte olanları affetmiştir. Fakat kim bu yaptığını tekrar ederse artık Allah ondan intikam alır. Çünkü Allah azizdir, muntakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayan intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve o deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Allah, Kabe'yi o beyti haramı, kendisinde hac edilen haramayı, hac kurbanını ve onun boynuna asılan gerdanlıkları, insanlardaki fıtriyi olan imanları için bir ayakta tutma vesilesi kıldı. Bu muhakkak ki Allah'ın göklerdeki her şeyi ve yerdeki her şeyi bildiğini ve şüphesiz Allah'ın her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Bilin ki gerçekten Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve yine bilin ki muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Rasûle düşen vazife ancak hakkı tebliğdir. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da bilir. Resulüm, de ki, murdarla temiz, kafirle mümin, helal ile haram bir olmaz. Murdar ve kafirlerin çokluğu, Allah neden acaba bu kadar murdar ve kafiri yarattı deyip, tuhafınıza gitse de, Allah böyle takdir etmiştir. Öyleyse, ey gönül ve aklı selim sahipleri, Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Ey iman ettiğini iddia edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında Resul'e soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size hükmü açıklanır. Allah onlar hakkında bir hüküm indirmediğine göre onları affetmiştir. Siz sorup da kendinizi altından kalkamayacağınız bir sorumluluk altına koymayın. Allah gafurdur, halimdir. Her türlü günahı mağfiret eden ve hilm sahibi olarak kullarına yumuşak muamele edendir. Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da kendilerine verilen hükümlerin gereğini yerine getirmeyip, onunla kafir olmuşlardı. Allah, cahiliye devrindeki adet üzere hayvanlar için, bahira, beşinci doğurduğu erkek olduğu için kulağa yarılan, sahibe, futlara adak sonucu salı verilen, vasile, erkek dişi ikizler doğuran ve ham, on defa doğurduğundan dolayı yük vurulamayan hayvanlar, diye bir şeyi haram kılmamıştır. Fakat kafirler Allah'a karşı yalan uydurarak iftira etmektedirler. Zaten onların çoğu hakka karşı aklını kullanmayan kimselerdir. Üstelik onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve Resulüne gelin denildiği zaman onlar atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter derler. Ya ataları hiçbir şey bilmeyen ve hidayete ermemiş, doğru yolu da bulmamış idiyseler, yine de onlara mı tabi olacaklar? Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Siz hidayete erdiğiniz takdirde dalalete düşenler, size hiçbir zarar veremezler. Unutmayın, sonunda hepinizin dönüşü Allah'adır ve O size yaptıklarınızı tek tek Haber verecektir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet sırasında içinizden adalet sahibi iki kişi aranızda şahitlik etsin. Yahut yeryüzünde seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmayan başka iki kişi bu vasiyete şahitlik etsin. Eğer vasiyetinize şahitlik edenlerden şüpheye düşerseniz, onları namazdan sonra alıkoyun da onlar Allah adına şöyle yemin etsinler. Bu yemini akraba dahi olsa hiç kimseye herhangi bir bedel karşılığında satmayacağız ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz. Eğer bu şahitlerin vasiyetle ilgili yalan söyleyerek büyük bir günahı hak ettikleri anlaşılırsa, bu durumda o iki şahidin haklarına tecavüz etmek istediği mirasçı kimselerden, ölüye daha yakın olan iki kişi onların yerini alır ve onlar da Allah adına şöyle yemin ederler. olsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi takdirde biz elbette zalimlerden oluruz. Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin mirasçılar tarafından reddedilmesinden korkmalarına çare olarak daha uygundur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve onu dinleyin. Çünkü Allah... Fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ın tüm rasulleri bir araya toplayacağı, sonra da kavminizi vahime davet ettiğiniz zaman size ne cevap verildi buyuracağı bir günden kendinizi koruyun. O gün onlar derler ki, bizim bu hususta hiçbir bilgimiz yoktur. Muhakkak ki bizim için, gayb olan tüm gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin. Allah o zaman şöyle buyuracak. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni ruhul kudüsle desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hakikatin bilgisini, hikmeti, Olaylardaki muradımı Musa'ya verilen Tevrat'ı ve sana indirilen İncil'i öğretmiştim. Hani benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun. Benim iznimle hemen o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle körü ve cüzzam hastalığına yakalanmış teni alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirlerinden dirilmiş olarak çıkarıyordun. Hani bir vakitte İsrailoğullarına apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de seni onların tuzaklarından korumuştum. Hani havarilere de bana ve Resulüme iman edin diye vahyetmiştim. Onlar da İman ettik Ya Rabbi. Şahit ol ki biz şüphesiz Müslümanlarız demişlerdi. Hani bir vakitte havariler, Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? Demişlerdi. O da, Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip, Yerine getirmeye çalışın demişti. Onlar, ''Biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru söylediğini kesin olarak bilelim ve ona gözleriyle şahitlik edenlerden olalım.'' demişlerdi. Bunun üzerine Meryem oğlu İsa dua ederek şöyle dedi, ''Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki bugün hem bizim için, hem de bizden öncekiler ve sonrakiler için bir bayram ve senden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu, Şüphesiz ki ben onu size indireceğim, ama ondan sonra içinizden kim bu ayetimi inkar ederse, elbette ona, alemlerden hiç kimseye azap etmediğim bir azapla azap ederim. Allah kıyamet günü, Ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin dedin buyurduğu zaman, o haşa dedi. Sen Sübhan'sın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek, benim haddime değildir. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, kesinlikle sen onu bilirdin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Bense senin zatında olanı bilmem. Muhakkak ki, gayb olan tüm gizlilikleri, hakkıyla bilen ancak sensin. Ben onlara ancak, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a abd olup kulluk edin, diye senin bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onların üzerinde bir şahit ve gözetleyici idim. Fakat beni vefat ettirince onların üzerinde gözetleyici sen oldun ve sen şahit isminle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Eğer onları mağfiret edersen, yine şüphe yok ki sen azizsin, hakimsin. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olansın. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu. Bugün Rablerine, abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösterenlere, sadakatlerinin fayda vereceği gündür. Onlara, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar Allah'tan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Göklerin, yerin ve bunların içinde bulunan her şeyin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı, tamamen Allah'a aittir. O, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. En'am Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 165 Ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla, Allah adına. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Bunca ayet ve rasulden sonra kafir olanlar, hala başka şeyleri ve başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. O, öyle bir Rab'dır ki, sizi bir çamurdan yarattı, sonra size bir ecel takdir etti. Bir de onun katında belirli bir ecel olan kıyamet vakti vardır. Hal böyleyken siz hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde ve yerde abd olunmaya layık bir tek Allah'tır. O sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Dahası o sizin hayır ve şerden ne kazanacağınızı da bilir. Ama o müşriklere Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. Mutlaka ondan yüz çevirirler. Andılsın ki onlar, hak olan ayetlerimiz kendilerine geldiğinde onu yalanladılar. Fakat kendisiyle alay edip durdukları şeylerin, azabın haberleri yakında onlara gelecektir. Onlar görmediler mi ki kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Onlara, yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı vermiştik. Gökten, üzerlerine bol bol yağmurlar indirmiş ve evlerinin alt taraflarından ırmaklar akıtmıştık. Sonra onları, günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Resulüm, eğer sana bir kağıt üzerinde nurdan yazılı bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle ona dokunsalardı, yine de o kafirler bu apaçık sihirden başka bir şey değildir derdi. Onlar bir de o Muhammed'e bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz onların istedikleri gibi gökten bir melek indirseydik Elbette iş bitirilmiş olur. Onlar helaka uğrar. Artık onlara göz bile açtırılmazdı. Eğer o insanlar için gönderdiğimiz rasulü de bir melek kılsaydık, muhakkak onu yine bir adam suretinde yapardık da onları yine düşmekte olduklarına, rasule ve onun getirdiği ayetlere karşı kuşkuya düşürürdük. Rasulüm Andolsun ki senden önceki rasullerle de alay edilmişti. Bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri şey olan o azap kuşatı verdi. De ki: Yeryüzünde dolaşın sonra da rasulleri yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Ve yine de ki: Göklerde ve yerde olanlar kimindir? Onların da cevap verecekleri gibi Allah'ındır de. O, rahmeti kendi zatına yazmıştır. olsun, hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde sizi elbette bir araya toplayacaktır. Ama, kendilerini hüsrana uğratan kimseler var ya, işte onlar, bu söylenenlere iman etmezler. Oysa, Gecede ve gündüzde mesken tutan her şey O'nundur. O, Semî'dir, Aliyimdir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. Resulüm, de ki, Göklerin ve yerin fatırı, Yoktan yaratanı, Allah'tan başkasını mı, Kendime veli, gerçek ve hakiki dost edineyim? O, herkesi doyurur, fakat, doyurulmaya muhtaç değildir. Bir de de ki, muhakkak ki bana Allah'a teslim olanların ilki ve önderi olmam ve müşriklerden olmamam emredildi. De ki, ben eğer Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir gün olan kıyamet gününün azabından korkarım. O gün kimden azap giderilirse Kuşkusuz Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu senin üzerinden ondan başka kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurursa, bunu da geri alacak yoktur. Bil ki O her şeye kadirdir. Kudretiyle, her şeyi hükmü altında tutandır. O, kullarının üzerinde kahirdir. Hiçbir kulun onun hükmünden çıkma imkanı yoktur. O, hakimdir, habirdir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyden ve herkesten haberdar olandır. Resulüm, de ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için olundu. Yoksa siz gerçekten Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna asla şahitlik etmem. Ve yine de ki, o ancak vahid. Sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. Ve ben sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz ehli kitap, o Resulü kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratan kimseler var ya, işte onlar bu söylenenlere iman etmezler. Allah hakkında yalan uydurup iftira eden ya da O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki nefsinin hevasına uyan zalimler iflah olmazlar. O kıyamet günü onların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra da Allah'a şirk koşanlara hani nerede ilah olduğunu zannedip Allah'a şirk koştuklarınız diyeceğiz. Sonra da onların Rabbimiz vallahi biz sana şirk koşmadık demekten başka bir fitneleri yalanları kalmayacak. Resulüm bak kendi kendilerine nasıl da yalan söylediler ve Allah'a iftira edip uydurdukları şeyler onlardan kaybolup gitti. Onlardan seni samimiyetsizce dinleyenler de vardır. Fakat Kendileri ayetleri anlamak istemedikleri için biz de onu anlamalarına engel olmak üzere kalplerinin üstüne kılıflar, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Onlar bütün ayetleri ve mucizeleri görseler de yine ona iman etmezler. Hatta o kafirler sana geldiklerinde bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları ondan, Kur'an'dan men ederler, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Oysa onlar farkında olmadan, ancak kendilerini helak ederler. Resulüm, onların ateşin karşısında durdurulup, ah keşke dünyaya geri gönderilsek de, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve iman edenlerden olsak dediklerini bir görsen. Hayır, kalplerinde küfür ve nifak gibi daha önce gizlemekte oldukları şeylerin neticesi kendilerine göründü diye böyle söylüyorlar. Eğer dünyaya geri gönderilselerdi, yine kendilerine yasaklanan şeylere dönerlerdi. Zira onlar gerçekten Yalancıdırlar. Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz öldükten sonra bir daha diriltilecek de değiliz, derdiler. Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen. Rableri onlara, bu dirilmeniz gerçek değil mi? buyuracak. Onlar, Rabbimize yemin olsun ki evet diyecekler. Rableri de öyleyse inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı buyuracak. Andolsun ki Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar hüsrana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o kıyamet saati gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki, orada dünyada Rabbimize karşı işlediğimiz kusurlardan ve O'nun emrettiklerini yapmamamızdan dolayı yazıklar olsun bize. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Elbette ki takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biz biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki rasuller de yalanlanmıştı. Onlar yalanlamalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda... Yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Ve Allah sözünden de asla caymaz. Andolsun ki o rasullerin haberlerinden bazısı sana da geldi. Buna rağmen eğer onların imandan yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa o halde yerde bir tünel veya gökte bir merdiven arayıp da Onlara bir mucize getirmeye güç yetirebilirsen, hadi getir. Onların iman etmeleri sana ait değildir. Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde bir araya toplardı. Öyleyse sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle seni dinleyenler, benim davetime icabet eder. Kalben ölüleri ise yalnızca, Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Müşrikler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki, muhakkak ki Allah her türlü mucizeyi indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Yeryüzünde hiçbir canlı ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, Hepsi ancak sizin gibi bir ümmet olmasın. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu, ayetlerini dinlemediği için dalalette bırakır, kimi de dilerse, onu, ayetlerine iman ettiği için doğru yola iletir. Resulüm, de ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, söyleyin bakalım, size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet saati gelip çatsa, siz Allah'tan başkasına mı dua edip yalvarırsınız? Bilakis, yalnız Allah'a dua edip yalvarırsınız. O da kaldırması için, kendisine yalvardığınız sıkıntıyı dilerse üzerinizden kaldırır ve siz o vakit ona şirk koştuklarınızı unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de rasuller gönderdik. Fakat onlar kendilerine gelen rasullerimizi yalanladılar. Bunun üzerine biz de onları darlık ve sıkıntılarla yakaladık ta ki tövbe edip iman etmek için yalvarıp yakarsınlar ne olurdu onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman tövbe edip iman etmek için yalvarıp yakarsalardı fakat onların kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını süslü gösterdi kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin kapılarını açtık bütün nimetleri önlerine serdik. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık da bir anda onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Böylece zulmeden o kavmin kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Resulüm, de ki söyleyin bakalım, eğer Allah kulağınızı ve gözlerinizi alırsa ve kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimdir? Bak, ayetleri nasıl da türlü türlü açıklıyoruz. Ama onlar yine de yüz çeviriyorlar. De ki, söyleyin bakalım, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak edilir? Biz, Rasulleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim onlara iman eder ve nefsini temizleyip kendini ıslah ederse, onlara bu dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, fasık olmalarından dolayı onlara azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana tabi olurum. Bir de de ki, hiç hakikate karşı kör ile gören bir olur mu? Hala tefekkür edip enine boyuna düşünmeyecek misiniz? Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları O'nunla, Kur'an'la uyar. Onlar için O'ndan, Rablerinden başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Umulur ki takva sahibi olurlar. Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar. Resulüm, Rablerinin vechini, cemalini ve rızasını isteyerek, Sabah akşam ona yalvaranları yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yoktur. Senin hesabından da onlara bir şey yoktur. Onları yanından kovduğun takdirde zalimlerden olursun. Böylece biz, Allah'ın aramızdan kendilerine lütufta bulunup, hidayete erdirdiği kimseler bunlar mı desinler diye, onların bazılarını bazılarıyla, Müşrikleri iman edenlerle imtihan ettik. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? O halde ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara de ki, Selam size. Rabbiniz rahmeti zatına yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Biz mücrimlerin yolu belli olsun diye işte ayetleri böyle ayrı ayrı ve apaçık bir şekilde açıklarız. Rasulüm de ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka dua edip yalvardıklarınıza tapmaktan men edildim. De ki, ben sizin hevalarınıza, arzu ve isteklerinize uymam. Aksi halde, hidayete erenlerden değil, dalalette kalanlardan olurum. De ki, şüphesiz ben, Rabbimden gelen apaçık bir delil üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap, benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan ayırt dedenlerin tek hayırlısıdır. De ki eğer acele istediğiniz şey o azap benim yanımda olsaydı elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmiş olurdu. Allah kendi nefsine zulmeden zalimleri en iyi bilendir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile yere düşmez. Yerin karanlıkları içinde de ne bir dane ve ne yaş ne kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Geceleyin sizi vefat ettirip uykunuzda ruhunuzu alan, gündüzün ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye gündüz vakti sizi tekrar diriltip ruhunuzu iade eden O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonra O, yaptıklarınızı size tek tek haber verecektir. O, kullarının üzerinde kahirdir. Hiçbir kulun onun hükmünden çıkma imkanı yoktur. Ve sizin üzerinize muhafaza edici melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği zaman, rasullerimiz olan görevli melekler onun canını alırlar ve onlar vazifede asla kusur etmezler. Sonra onlar, Hak Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm yalnız O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. Resulüm, de ki, karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden, gizli ve açık olarak, eğer bizi bundan kurtarırsan, andolsun şükredenlerden olacağız diye O'na yalvardığınızda, sizi o tehlikelerden kim kurtarır? De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan, musibetlerden sizi ancak Allah kurtarır. Ama sonra siz yine ona şirk koşarsınız. De ki, o Allah size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da sizi fırkalara ayırıp kiminize kiminizin hıncını, kin ve nefretini tattırmaya kadirdir. Bak, ayetleri nasıl da türlü türlü açıklıyoruz. Umulur ki iman etmeyenler bunu fıkh ederek, düşünüp idrak etmeye çalışırlar. Resulüm, o Kur'an hak olduğu halde kalmin onu yalanladı. Onlara de ki, ben sizin üzerinize vekil değilim. Sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de bunu bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında, ileri geri konuşmaya dalanları gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar, onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana bunu unutturursa, hatırladıktan sonra, oradan derhal ayrıl. Artık, o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Takva sahiplerine, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara, onların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat onlara hatırlatmak gerekir. Belki onlar da takvalı olurlar. Resulüm, sen dinlerini bir oyun ve eğlence edinen ve Dünya hayatının mağrur ettiği kimseleri bırak. Sen, hiç kimsenin kazandığı yüzünden helaka uğramaması için Kur'an'la öğüt ver. Ona, Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. O, kıyamet günü kurtulmak için her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar, kazandıkları yüzünden helaka uğramış kimselerdir inkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elem verici iç yakan bir azap vardır. De ki Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan şeylere mi dua edip yalvaralım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra şeytanların ayarttığı, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan ve arkadaşlarınınsa ''Bize gel'' diye hidayete çağırdığı kimse gibi gerisin geri şirke mi dönelim? De ki, ''Muhakkak ki Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Bir de bize namazı ikame ederek Allah'ın huzurunda durmaya çalışın ve Allah'a karşı takvalı olun.'' Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın diye emredildi. Zira kıyamet günü huzurunda toplanacağınız ancak O'dur. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey verir. Onun sözü haktır. Sura üflendiği günde mülk, hakimiyet ve hükümranlık yalnız O'nundur. O, gizliyi de açığı da bilendir ve O, hakimdir, habirdir. Her işinde hikmet ve hayır olan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Hani bir zamanlar İbrahim, babası Azer'e, sen bir takım putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir dalalet içinde görüyorum demişti. Biz daha önceden kesin olarak ikna olanlardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu işte böyle gösterdik ki o da yıldızlara, aya ve güneşe tapan kavmini imana davet etsin. Hani gece karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü ve kavmindeki yıldızlara tapanlara herhalde benim Rabbim budur dedi. Fakat bir süre sonra o yıldız batınca, ben batanları sevmem, dedi. Ayı doğarken görünce de, kavmindeki aya tapanlara, herhalde benim Rabbim budur, dedi. Fakat bir süre sonra o da batınca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse, muhakkak ki ben dalalete düşen topluluklardan olurum, dedi. Güneşi doğarken görünce de, kavmindeki güneşe tapanlara, herhalde benim Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. Fakat bir süre sonra o da batınca dedi ki, Ey kavmim, muhakkak ki ben, sizin Allah'a şirk koştuğunuz şeylerden uzağım. Şüphesiz ben, Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü, gökleri ve yeri bir fıtrat üzere, yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Bunun üzerine kavmi onunla hemen tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, O, beni hidayete erdirmişken, gerçekten Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona şirk koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemesi müstesna. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almaz mısınız? Siz Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona şirk koşmaktan korkmazken ben sizin Allah'a şirk koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Eğer biliyorsanız şimdi söyleyin. İki taraftan hangisi Allah'ın gazabından güvende olmaya daha layıktır? İman edip de imanlarına zulmü ve şirki bulaştırmayanlar var ya, işte onlar için Allah'ın gazabından emin olmak vardır. Ve onlar hidayette olanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi derecelerle yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, alimdir. Her işinde hikmet ve hayır olan her şeyi ve herkesi bilendir. Biz ona, İbrahim'e, İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'u lütfettik. Her birini hidayete erdirdik. Daha önce de Nuh'u hidayete erdirmiştik. O, İbrahim'in zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da hidayete erdirdik. İşte biz, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete erdirmiştik. Her biri salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyesa'yı Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Ve her birini alemlere, her biri bir alem olan insanlara vahyimizle üstün kılmıştık. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da hidayete erdirdik. Onları seçkin kıldık ve onları sırat-ı mustakime, Hakk'a dost doğru varan yola hidayet ettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir kullarından dilediğini, Rabbine şirk koşmayanları onunla, hidayetiyle hidayete erdirir. Eğer onlar da Allah'a şirk koşsalardı, yaptıkları ameller elbette boşa giderdi. İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğimiz kimselerdir. Eğer o kafirler bu nebi ve rasulleri inkar ederse, bilsinler ki, biz onları inkar etmeyecek bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. Resulüm, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Sen de onların hidayetine uy. De ki, ben buna Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmemek karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Bu Kur'an tüm alemler için ancak bir zikir, Hatırlatma ve öğüttür. Yahudiler Allah'ın hakkını takdir edemediler. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı, Tevrat'ı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip istediğinizi açıklıyor ve çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler Tevrat'ta size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de. Sonra onları bırak, bırak onlar daldıkları küfür bataklığında oynaya dursunlar. İşte bu Kur'an'da şehirlerin anası olan Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden önceki ilahi kitapları tasdik edici, mübarek, şanı yüce ve insanı yücelten bir kitaptır. Ehli kitaptan ahirete iman edenler buna da iman ederler ve onlar salatlarını, Allah'a olan taat ve ibadetlerini muhafaza ederler. Allah hakkında yalan uydurup iftira eden yahut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 ona iftira edip söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı kibirlenerek büyüklük taslamanızdan dolayı bugün aşağılayıcı ve alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derken, onların halini bir görsen. Onlara o gün deriz ki, andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de tek başınıza yapayalnız huzurumuza geldiniz, ve dünyada size verdiğimiz şeyleri, her türlü dünyalık nimeti sırtlarınızın gerisinde, arkanızda bıraktınız. Hani Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Andolsun ki bugün aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını zannettiğiniz şeyler sizden sapmış, kaybolup gitmiştir. Muhakkak ki Allah faliktir. Taneyi ve çekirdeği, içindeki hakikati ortaya çıkarmak için çatlatıp yaratandır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? O, gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi bir dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz, alim, bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, her şeyi ve herkesi bilen Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Ayrıca küfür ve şirk karanlığından kurtulmanız için size hidayetçi gönderendir. Andolsun biz bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. O sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratandır. Sizin için ebedi bir kalma yeri olan ahiret, bir de emaneten, geçici olarak durduğunuz yer olan dünya vardır. Andolsun biz, anlayan ve anlamak isteyen her bir kavim için, ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. O, gökten bir su indirendir. İşte biz, her çeşit bitkiyi onunla yerden bitirip çıkardık. Ondan da bir yeşillik çıkardık ki, ondan, Üst üste dizilmiş taneler ve hurma ağacından, onun tomurcuğundan sarkan salkımlar ve üzüm bağları, hem birbirine benzeyen hem de benzemeyen zeytin ve nar ağaçları çıkardık. Meyve verdiği zaman, meyvesine ve olgunlaşmasına bakın. Muhakkak ki bunda iman eden ve iman etmek isteyen her bir kavim için ayetler, delil ve ibretler vardır.'' Kafirler bir de cinleri Allah'a şirk koştular. Halbuki onları da Allah yarattı ve hatta o kafirler hakkında hiçbir bilgileri olmaksızın Allah'a oğullar ve kızlar isnat edip uydurdular. Haşa! O Subuhandır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların vasıflandırmalarından çok yücedir. O göklerin ve yerin bediğidir. Örneksiz, eşsiz ve benzersiz yaratıcısıdır. Onun eşi, zevcesi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen de O'dur. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yoktan yaratıcısı Halıkı'dır. Öyleyse ona abdü olun. Çünkü O, her şeye vekildir. Her konuda güvenilmesi gereken tek zaattır. Gözler, O'nu görüp idrak edemez. Ama O, gözleri idrak eder. O, latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan, ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Resulüm, de ki, muhakkak ki size Rabbinizden basiretler, hakkı görmeniz için bir nur olan Kur'an ayetleri gelmiştir. Artık kim hakkı görürse kendi lehinedir, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir ve ben sizin üzerinize, Yaptıklarınızı gözetici bir muhafız değilim. İşte biz ayetleri böyle farklı şekillerde açıklıyoruz ki, sen Rabbinden ders almışsın desinler. Bir de anlayan ve anlamak isteyen bir kavme ayetleri iyice beyan edelim diye böyle anlatıyoruz. Resulüm, sen Rabbinden sana vah yolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden de yüz çevir. Eğer Allah dileseydi, onlar Allah'a şirk koşmazlardı. Allah onları tercihlerinde serbest bırakmıştır. Biz seni onların üzerine bir muhafız kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Onların yaptıklarından hesaba çekilmezsin. Onların Allah'tan başka dua edip yalvardıklarına sövmeyin. Sonra onlar da bilgisizce hadlerini aşarak sizin iman ettiğiniz Allah'a söverler. İşte biz her ümmete kendi amellerini böyle süslü gösterdik. Sonra onların dönüşleri nedir? O yaptıklarını onlara tek tek haber verecektir. Müşrikler kendilerine bir ayet ve mucize gelirse, ona mutlaka iman edeceklerine dair bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. Ey müminler! O mucize geldiğinde de onların iman etmeyeceklerinin farkında değil misiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilkin ona iman etmedikleri gibi Mucize geldikten sonra da iman etmezler ve onları kendi azgınlıkları içinde bırakırız da bocalayıp dururlar.